Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde son olarak gördüğümüz bu mübarek surenin yani Nahl suresinin 90. <gülüyor> ayeti i kerimesi dikkat çekmeye çalıştığımız gibi Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklar itibariyle en kapsamlı ayetlerinden birisidir. Bu ayet-i kerimelerde, bu ayet-i kerimede, 90. ayet-i kerimede Allah emirlerini ve yasaklarını mümkün olan en toplu ve kapsamlı şekilde ifade ise zikretmiş bulunmaktadır. Allah'ın emrettikleri nelerdir? adalettir. Her şeyi iyi ve güzel yapmaktır. Ve yakın akrabalara bir şeyler vermektir. Yakınlara hatta akrabaya da değil. Yakın. Bu yakın akrabalık olarak da yakın olabilir. Mekan itibariyle de komşu gibi de yakın olabilir. Belli bir zamanda yakınlığı bulunan Yol arkadaşı, iş arkadaşı gibi de olabilir. Kişinin hayatının büyük bir bölümünü beraber geçirdiği eşi ve çocukları da olabilir. Çünkü kurba kelimesi, kelime itibariyle yakın olan demek, yakınlığı olan herkese bir şeyler ver. Ne verilecek? Maddi şeyler de verilecek. Ahlak, edeb, terbiye. Güzel örneklik gibi şeyler de verilecek. Fahşa da, münker de, bagi de insanın gerek kişisel ve ahlaki gerek toplum ile alakalı haksızlıklarını, olumsuz davranışlarını kapsayan genel isimlerdir. Bunlardan da vazgeçmeyi emrediyor. Böylelikle allah Teala bunları bize öğütlemesinin Asıl maksadının bizim tezekkür etmemiz yani mesele üzerinde iyice düşünmemiz olduğunu belirtiyor. Hikmet bu. Neyi düşüneceğiz? Şunu düşüneceğiz. Bu emirlere riayet edersek dünyamız ve ahiretimiz hakkında ne gibi faydaları olur? Neslimiz, insanlık, toplumumuz, kısacası bütün beşeriyet için ne gibi faydaları olur? Bu emirleri yerine getirmesek, yasaklara riayet etmesek, bunun ne gibi zararları olur? Bunları düşündüğümüz zaman ve bunun neticesinde evet bu emirlere uymak ve bu yasaklardan kaçınmak gerekir. Bu bir Zorunluluktur. Toplumun selameti, ferdin selameti dünya ve ahiretteki kurtuluşu için bu bir zarurettir. Sonucuna varmak bu ayet-i kerimede sözü edilen tezekkürün kendisidir. Tezekkür böyle olur. Yoksa bir daha hatırlayasınız. Bu hatırlamanın maksadı ne? Ameli olarak hayata yansıyan kısmı ve tarafı ne? Bunun karşılığı, cevabı alınmazsa tezekkür gerçekleşmez. Kur'an-ı Kerim men bir anlatım üslubu var. Surenin içerisinde konular zaten birbirleriyle irtibatlı olarak arz edilir. Fakat bazen bir konu önce genel bir ifadeyle Anlatılır. Ondan sonra onun ile ilgili etraflı diğer açıklamalar arkasından gelir. Bazen birden konuyla alakalı etraflı açıklamalara girilir. Ondan sonra o konuyla alakalı ifade yerinde ise neticeyi teşkil eden ibareler yer alır. Burada genel ifadelerden sonra bu genel ifadeleri açan bir takım önemli örneklendirmeler yani birinci yolun, örneklendirmeler verme yolunun seçildiğini veya üslubun böyle devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Allah'ın emirlerinden önemli bir örnek, kapsamlı bir örnekle karşı karşıyız. Allah bize adaleti, iyiliği ve yakın akrabalara bir şeyler vermeyi, yakınlara bir şeyler vermeyi emrediyor. Başka ne emrediyor? İşte 91. ayet-i kerimede, yine kapsamlı bir emirle karşı karşıya kalıyoruz. Nedir o? Ve evfu bi'ahdillahi ize ahettum Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini eksiksiz tam olarak yerine getirin. Müslüman bütün hayırlı işlerini Allah adıyla ve Allah'ın adına yapmak durumundadır. Bismillah'ın bir manası da Allah adına ben bu işi yapıyorum demektir. Allah adına yaptığınız ahitleri ahitlere eksiksiz olarak tam olarak vefa gösteriniz bağlı kalınız. Gereklerini tamı tamına yerine getiriniz. Ahitleştiğiniz zaman, yani Rabbinizle ahdiniz oldu. Mesela şöyle bir işim olursa, ben bunu yapacağım dediniz. Adakta bulundunuz. Bu bir ahittir. Böyle bir ahit yaptığınız zaman, onu eksiksiz yerine getirin. Bir Müslümana bir söz verdiniz onu yerine getireceksiniz. İslam devleti bu manada gerek kendisi gibi diğer devletlere gerek diğer devletlerin fertlerine yani vatandaşlarına herhangi bir ahit verdiği zaman o ahdi eksiksiz olarak yerine getirecektir. O da bu buyruğun kapsamı içerisindedir. Çünkü İslam devletinin ümmetin Müslümanların menfaatine uygun başka ülkelerle antlaşma yapması allah Teala'nın Resulünün müsaade ettiği Yüce Resulün sünnetlerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de daha önceki derslerimizden hatırlayacaksınız. Özellikle Bakara Suresinde Ali İmran suresinde Nisa suresinde Enfal suresinde Tevbe suresinde gerek ferd olarak Müslümanların başka devletlerle gerek İslam devletinin Müslüman olmayan devletlerle veya başka devletlerin alakalarını kimi genel esaslarıyla kimi ifade ise e, ayrıntılı meselelerde hukuki düzenlemeler getirdiğini hatırlayacaksınız. İşte bu ayeti kerimenin bu kısmı Allah adına diyor yaptığınız ahitleri eksiksiz olarak tamı tamına yerine getiriniz. Vefa et vefa bir şeyi tam olarak yerine getirmek demektir. Bir kimsenin eda gibi ödemek gibi Borcunu yerine, borcunu ödemesine, ödemesi hadisesini anlatmaya anlatmak için bu fiil kullanılır. Vefa fiili veya vefe fiili kullanılır. Vefat etmek kelimesi de buradan geliyor. Çünkü ölen bir kimse artık ömrünü ne yapmış oluyor? Tamamlamıştır da onun için ömür. Vadesi geldiği için, son nefesini de bitirdiği için, artık dünyada kalma zamanı nihayete erdiği için... Öldüğünde onun için vefat kelimesini kullanıyoruz. Doğrudur. Buradan kaynaklanmaktadır. Buradan kaynaklanmaktadır. Ondan sonra ayet-i kerime buradaki emri biraz daha tekit ediyor. Daha ileri boyutlarda ifade ederse tekit ediyor. Ve la tenkudul eymana ba'de tevkidiha. Yeminleri pekiştirdikten sonra Sakın nakzetmeyin, bozmayın. Çünkü genelde insan ahitleştiği zaman ki ahdin bir manası da yemindir. Ahitleştiği zaman verdiği bu ahdi yaptığı bu antlaşmayı zaten dikkat ederseniz antlaşma diyoruz. Antlaşma ile anlaşma Türkçede de farklı kelimelerdir. Ant kelimesinden, yemin kelimesinden geliyor. Ahitleştiğiniz zaman yani antlaştığınız zaman yaptığınız yeminleri pekiştirdikten sonra sakın nakzetmeyin, bozmayın. Nakzetmek bağlanmış olan bir düğümü çözmek demektir. Bağlanmış olan bir düğümü çözmek demektir. Müslüman söz verdiği zaman ahitleştiği zaman artık kendisini ona bağlamış oluyor. Bağlamış oluyor. Düğüm atmış ve adeta o düğüm bir daha çözülmemek üzere ne yapmış bunu bir de yemin ile pekiştirmiş. Yani çözüm kabul etmeyen çözülme kabul etmeyen bir antla bir yemin ile o söze bağlanmış oluyor. Daha önce de bir vesileyle sözünü etmiştim. Beşeri hukukun yani dini olmayan hukukların daha genel söyleyelim. Dini olmayan, dine dayalı olmayan hukukların sadece bir cezai müeyyidesi vardır. Dini olan hukukların bir de inançtan gelen ciddi bir müeyyideleri vardır. İslam'da ise bu dini müeyyide diğer din ve inançlara nisbetle çok daha güçlüdür. Neden? Çünkü bir taraftan sizi Allah'ın gözetimi, Allah'ın murakabesi altında olduğuna dair akidenizden yakalıyor. Ki bir Müslüman için akide ve akidesine bağlılık her türlü müeyyidenin daha üstünde her türlü müeyyiden daha güçlü bir müeyyidedir. İkinci olarak yine imanın en önemli bir diğer rüklü olan ahiret müeyyidesiyle karşı karşıya bırakıyoruz. Eğer bugün dünya hukukçuları, siyasetçileri gerçekten insanların hukuka riayetsizliklerinden yakınmakta samimi iseler ve insanların gerçekten hukuka bağlı olmasını istiyor iseler, evvela o hukuka bağlılıklarını sağlayacak bir iman sistemini oluşturmak üzerinde kafa yormak zorundadırlar. İman olmadan insanın polis ve kanun kontrolünün olmadığı yerlerde, hukuka, ahkama riayet etmelerini sağlamaya imkan yoktur. Yarın Ramazan gelecek. Bakacaksınız Müslümanlar, özellikle zekat verecek olanlar bir telaşa girecekler. Başlayacaklar malları nedir, varlıkları nedir, borçları nedir hesap edecekler. Ondan sonra mümkün mertebe Allah tarafından kabul edilebilecek evsafta zekat vermeye çalışacaklar. Sayıları azdır çoktur o ayrı bir konu. Fakat bu gibi Müslümanların hamdolsun aramızda varlığında şüphe yok. Peki bu insanları bu şartlarda zekat vermeye iten mecbur eden ne? Hangi müeyyidedir bu? Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir kanun malları şuna ulaşan bir kimse zekat verecek diyor mu? Demiyor. Vergisini kaçırana şöyle cezalandırır diyor mu? Diyor. Peki, vergisini adam gibi ödeyen kaç kişi var, kaç mükellef var? Bu işin en ciddi savunucularına sonra diyecek ki, vallahi biz hakkıyla vergilerimizin hepsini toparlayabilsek, oho devlet bütçesi hiçbir şekilde sırtı yere gelmez diyecekler. Mümkün değil. Ama, Müslümana zekat ver diyen emir yok. Oruç tut diyen emir yok. Yasalardan bahsediyorum. Layık yasalardan bahsediyorum. Sadaka ver diyen helale, bire bir birebir hiç yok. Şu yardımı yap, şunun iyiliği için koş, şunu yap, şunu et diyen hiçbir şey yok. Fakat Müslümanlar bunu yapıyor. Hangi güçle? İman gücüyle. Müslüman, bakkalla alışveriş yaptığı zaman, faraza, bakkalın kendisine fazladan yanlışlıkla para verdiğini gördüğü ve fark ettiği zaman, eve gitmiş dahi olsa mesela, getirir o parayı, fazla olan parayı bakkala verir. Niye? Hangi müeyyide ile yapar bunu? arkadaş bu dünyada para pul var yarın ahirette para pul yok bu endişe bu insanı dost doğru yapar kimsenin hakkına herhangi bir şekilde göz dikmesine imkan ve fırsat vermez onun için bu kısa örneklemelerle imanın akidenin insanların günlük hayatındaki ekonomik ilişkilerindeki sosyal ve ahlaki ilişkilerindeki siyasetlerindeki kısacası her türlü alakalarındaki ehemmiyetini bir iki örnekle açıklamaya çalışıyoruz. Onun için gerçekten vatandaşlarının yasalara riayet etmelerini istemekte samimi olan bütün dünya yöneticilerinin ve siyasetçilerinin acilen yapacakları ilk iş insanların inançtan uzaklaşmasına sebep olan her türlü laik anlayışı ayaklarının altına alıp doğru veya yanlış o sonraki iş inancın doğruluğu. O insanlara onları daha iyi ifade edeyse kendi tabirleriyle söylüyorum daha iyi vatandaş yapacak bir inanç oluşturmaları lazım. Bizim akidenize göre insanlar kendileri için başta inanç olmak üzere ne inanç koyabilirler sağlıklı bir inançtan bahsediyorum ne doğru ve sağlıklı bir zeminde ne neşhüneba bulacak, gelişecek, yetişecek bir hukuki ilişkiler manzumesi ortaya koyabilirler. Bütün bunları Kur'an-ı Kerim'in Bizlere ifade ettiği üzere, tespit ettiği üzere inancımız böyle olduğu aynı zamanda akıl ve mantık da bunu bu şekilde kabul etmek durumunda olduğu üzere doğru akide, doğru şeriat ile insanlığın ıslahı mümkündür. Doğru akide ve doğru şeriat olmadan insanlığın doğru yolda ilerlemesi mümkün değildir. Dolayısıyla bir adım daha. İlerliyoruz ve diyoruz ki bugün eğer ilim adamları, bilgimler, filozoflar, sosyologlar, psikologlar, siyasetçiler, toplum meseleleri üzerinde düşünen insanlar ne derseniz deyilir. Gerçekten insanlığın bu halinin bu gidişinin iyi gidiş olmadığından şikayetlerinde samimi iseler önlerinde sadece bir tercih vardır. Ve bu insanlığın düzelmesini istiyorlarsa, insanlara İslam'ı doğru olarak tanıtmak, doğru bir İslam akidesine, doğru bir İslam şeriatına sahiplenmelerini ve bunu hayatlarına, hayatlarının tamamına uygulamalarını sağlamaktan ibarettir. İş zor değildir. Kendilerini yorup kanunlar, manunlar hazırlamasınlar. Kendilerini yorup, efendime söyleyeyim, dünya kadar istatistikler yaparak türlü türlü araştırmalar, incelemeler, raporlar, milyonlarca sayfeler, ciltler, bilmem neler, şunlar, bunlarla fazla uğraşmalarına gerek yok. Her şeyi en mükemmel şekliyle bilen, her şeyden haberdar olan, hikmeti sonsuz, hükmü sapasağlam, hükümlerinde çürük haşa olmayan, Geçici hükümler, itiva etmeyen, ortaya koyduğu hükümleri kıyamete kadar gelecek, yalnız belli bir insan kısmına, kesimine değil, bütün beşeriyetin ihtiyaçlarına cevap verecek olan bir İslam imanı ve bir İslam şeriatı vardır. Allah insanlığın önüne bu kadar erişilmesi kolay, yorgunluk, ekonomik giderler, masraflar, bilmem neler vesaireler, gibi hiçbir çaba ve gayrete ek bir çaba ve gayrete ihtiyaç bırakmadan ihtiyacımız olan her şeyi ortaya koymuş mu? Beşeriyetin bütün yapacağı bu kitabın akidesine ve ahkamına teslim olmaktan ibarettir. Bir şey daha söyleyelim. Tarihten bilinen bir şeydir bu. İslam alimleri de bu konuda işimizi o kadar kolaylaştırmış bulunuyorlar ki, Kur'an ve sünnet nasıl anlaşılır bunu göstermekle kalmamışlar. Fiilen anlamışlar. Anladıklarını yazmışlar, tespit etmişler. Bununla da kalmamışlar. İslam devletleri bazı aksaklıklar da olsa bile bir de bu şeriatı, bu akideyi toplumda müşahhas bir şekilde yaşatmışlar. Yaşanmasını sağlamışlar. Bunlar aslında insanlık için takdir edilmesi, değer biçilmesi imkansız olan muazzam nimetler. Muazzam imkanlar. Ve beşeriyet bu nimetten habersiz. Büyük büyük hazineler üzerinde yatıp açlıktan ölen bir zavallıya benziyor bugün beşeriyet, muadil. Halbuki şöyle bir elini uzatsa... ...çok rahat bir şekilde parasını da bulacak... ...ekmeğini de alabilecek, yiyecek ve ölümden kurtulacak. Ama beşeriyet... ...şeytan tarafından beşeriyetin gözleri o derece kör edilmiş ki... ...Allah'ın dinine şöyle bir su kadar... ...yakın olan Allah'ın dinine... ...imkanı o kadar kolay... ...erişilmesi o kadar kolay... ...uygulanması o kadar kolay... Allah'ın bu büyük hazinelerine şeytanın olumsuz etkileriyle bir türlü uzanıp bunlardan istifade etmiyor. Etmesi bir tarafa düşmanlık ediyor. Kendilerini kurtuluşa davet edenleri imha etmek istiyor. Ortadan kaldırmak istiyor. Böyle bir vaziyet. Nereden geldik? İslam'ın adalet ilişkilerinde ahitlerinde, sözlerinde adaleti esas alan. Son derece hakkaniyetli ve adil bir nizamı öngören bir din olduğundan bahsederek kuralara geldik. Ayetin devamında diyor ki Cenabı Allah وَقَدْ جَعَالْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ Siz Allah'ı kendi üzerinize bu ahitleri yaptığınız zaman bu sözleri verdiğiniz zaman, bu yeminleri yaptığınız zaman, Allah'ı kendi üzerinize kefil yani vekil, gözetleyici koruyup, gö koruyup gözetleyici olarak tayin etmiş ve kabul etmişken, yeminlerinizi güçlü bir şey güçlü yeminlerinizle ahitlerinizi pekiştirdikten sonra sakın ahitlerinizi bozmayın. İn Allah ya'lemu ma tef'alun. İşte bahsettiğimiz müeyyide. Şüphesiz Allah sizin yaptıklarınızı bilir. İnsanın gaflet anları hariç bir müslümanın bu ayet-i kerimenin muhtevasına aydın hatta bu bölümünün muhtevasına iman ettiği halde bile bile ve kasten ağaşa kafa tutarcasına Allah'ın emirlerine muhalefet etmesi mümkün değildir. Dediğim gibi gaflet anları hariç. Onun için hadis-i şerif ne diyor? Çoğu kimse anlamakta zorlanıyor. Aslında hadisin bana göre anlaşılması çok kolay, çok rahat. <gülüyor> zani ve وَهُوَ مُؤْمِنُ Zina eden bir kimse mümin olarak zina etmez. Zina ettiği kafir olur anlamı çıkmaz bu hadiste. İmanının farkında olduğu halde, bu hali de müteyakkız olduğu halde, uyanık, şu olduğu halde Allah'ın gözetimi altında olduğunu bilerek o bu işi yapamaz. İman burada gaybın ifade yerindeyse şuhut mertebesinde olmasıdır. Gaybın şuhut mertebesinde olması ne demek? Şu anda biz birbirimizi görüyoruz. Bu şuhut fakat duvarın ötesini görmüyoruz. Bu da bizim için gaybettir. Benim Allah'a olan imanım gayba olan bir imandır. Ama bu imanın Allah beni görüyor her zaman zihnimde, halimde, davranışlarımda. Bunu gösterebiliyorsam veya buna uygun hareket edebiliyorsam burada iman benim için şuhun mertebesindedir. Yani gözle görürcesine iman ediyorum manasıdır. Bu şuhud mertebesi bizden kaybolduğu zaman zihnimizden, kalbimizden, ruhumuzdan gidi veriyor. Gaflet onu perdeliyor. Şehvet, arzu maalesef onu perdeliyor ve bu konuda nefis ve şeytanın ihvasına kanıyor. Onun için başka rivayetinde bu hadisin, o da çok muhteşem bir benzetme. Diyor ki mümin bu işi yaptığı zaman hırsızlık var hadisin devamında, başka günahlar var vesaire. İman diyor onun başı üzerinde bir bulut gibi durur. Hırsızlığını yapıp mesela bitirdikten sonra iman kalbine girer ve bu sefer pişmanlık duyar. Resul Aleyhisselatü Vesselam gerçekten aynı zamanda ki Nebidir elbette öyle olacak. Resulullah'tır. İnsanı hiç kimse bu kadar tanıyamaz. Psikologlar, psikiyatristler vesaireler falan. Bunları isterseniz sosyologları da ekleyin. kim eklerseniz ekleyin. Hepsinin toplamı gelmiş ve gelecek. Haşa Resulullah'ın Resulullah'la kıyas edilmez demiyorum kabana yetişmez. Ya topuğuna erişmezler. Bundan daha belih, bundan daha gerçekçi, bundan daha büyük, hakikate, büyük çapta hakikate uygun bir anlatım, bir tasvir mümkün olabiliyor. Birçoğu zaten iman miman, iman din mi falan dudak düküyorlar zavallılar ki bu bir hakikattir. İnkar ne kadar büyük bir gerçekse iman da en az o kadar büyük bir gerçektir. İnsanlık düzeyinde. Yoksa imanın mukabil olduğu karşılık teşkil ettiği hakikatler ile inkarın hakikati hayır o manada değil. Hakikati, i̇nkarın hakikati zaten yok. Vakada. Ama insanlar arasında münkir ne kadar varsa mümin de o kadar var. Ama imanın kendisi hakikat ve bu hakikati yüce rasul bu halde böyle ifade ediyor. Dolayısıyla imanın insanı kontrol etme, disiplin etme gücü müeyyide gücü, yaptırım gücü hiçbir hukuki sistemin sahip olabildiğin ya yani hiçbir hukuki sistemin bu çapta sahip olamadığı bir güçtür. Müstesna biz güçtür. Ümmet olarak biz hala o güçle yaşıyoruz. İmanın yaptırım gücüyle ayaktayız. İmanın yaptırım gücü olmasaydı her şey materyalistlerin iddia ettikleri gibi laiklerin düşündükleri zannettikleri gibi her şey madde aleminde olup biten bir şey olsaydı bizim ümmet olarak şimdi bir varlığımızın mevcut olmaması gerekiyordu. Çünkü bizi ayakta tutan, bizi biz eden değerlerle bin yılın İslam'ın, bin yıl İslam'ın hakim olduğu bu topraklarda en azından 100-150 yıl ciddi bir mücadele harcandı. Niçin? İslamın bir şekilde Müslümanların bir şekilde değiştirilmesi ve dönüştürülmesi için, İslamdan uzaklaştırılması için açık bir ifadeyle, daha açık bir ifadeyle imandan sonra küfre sokulmaları için. Netice oldu mu? Olmadı. Neden? İmanın müeyyide gücünden. Müslümanlar az önce verdiğim zekat, sadaka vesaire örneklerde olduğu gibi. Hala, ya günde beş vakit namaz kılıyoruz elhamdülillah. Kim bizi zorluyor? Kim bizi zorluyor? Ekmeğini kazanmak için bazen işe giren kardeşlerimiz, alacakları ücretleri konuşmadan önce, ben sizin işinizi kabul edersem namaz kılabilecek miyim diye soruyorum. <gülüyor> bunun örneklerini ben siz hepimiz yüzlerce defa görmüşüz şahit olmuşuzdur. Yok arkadaş bizde namaz yok. O işe son derece muhtaç bile olsa hayır arkadaş ben de seninle çalışamam diyor. Bunu o insana dedirten güç ne? İşte bu imanın yaptırılığı gücüdür. Niçin ben bunlar üzerinde bu kadar durmaya çalışıyorum? Siz bu gerçekleri zaten biliyorsunuz. Belki bir vesileyle bu gerçeklerin veya bu hakikatlerin, bu sözlerin ulaşması gereken hani evvel evvel söyleyin nasıl veriyor Dilekçeler ilgilisine ilgilileri belki buna kulak verirler diye. Açık mektup ilgililere ilgi gelsinler. Az önce bahsettiğimiz Kur'an-ı Kerim bir konuyu ele alır, ondan sonra onu geniş geniş açıklar. Şimdi antlaşmaları, ahitleri bozmaya dair, olumsuzluğuna dair bir de Kur'an-ı Kerim bir örnek veriyor. Daha önce de yine çeşitli vesilelerle bahsettim. Kur'an-ı Kerim insanı, Cenab-ı Allah elbette ettiği insanı en iyi bilir. Birçok hususu misallerle örneklendirme yoluyla ne yapar? Pekiştirir. Anlaşılmasını kolaylaştırır. idrak edilmesini sağlar. Burada da böyle bir örnekle karşı karşıyız. وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ en kâta. Sakın siz Yununu sağlam bir şekilde eğirdikten sonra çözüp bozan darmadağın eden kadın gibi olmayın. Tettehidûne eymanekum dekhalen beynekum Verdiğiniz yeminlerinizi kendi aranızda haksızlığa vesile edinmeyin bu şekilde. O kadın nasıl diyor yönünü sağlam bir şekilde eğirdikten sonra bozması ne kadar tutarsızlıksa siz de sağlam bir şekilde pekiştirdiğiniz yeminleri o yeminlerinize bağlı kalmayarak bozacak olursanız bu örnekteki gibi mantıksızca ipe sapa gelmez bir iş yapmış olursunuz diyor. Bu iş kesinlikle doğrulmaz. Bu örnekteki iş ne kadar yanlışsa sizin işiniz de o zaman o kadar yanlış olur. Tettehidûne imânekum dehalen beynekum en tekûne ummetun hiye arbe min umme. Bir ümmet bir diğerinden güçlü olsun veya güçlüdür diye verdiğiniz yeminleri yani yaptığınız antlaşma ve ahitleri birbirinize kötülük etmek, zarar vermek için bir sebep yapmayın diyor. Şimdi bazı şeyleri açıklayalım ki ayet-i kerime daha iyi anlaşılsın. Bazı müfessirlere göre Ayet-i Kerime'nin baş tarafında sözünü, sözü edilen, yününü sağlamca eğirip eğildikten sonra çözen ve tekrar darmadağın eden bir kadın varmış. Ahmakça bir kadın veya kafası pek yerinde olmayan bir kadın. Sabahtan akşama kadar yün eğirir, akşamleyin eğirdiği o yünleri tekrar çözüp birbirinden ayırır, eski haline adeta yapağı yün gibi atar bir kenara fırlatır. Şimdi bu kadının yaptığının akılla mantıkla izah edilir bir tarafı yok. Cenab-ı Allah diyor ki o yün eğirmenin yünün eğrilmesinden sonra o kadının ondan istifade etmesi gerekiyordu. Siz de Yaptığınız yeminlerden ve antlaşmalardan sonra onların gereklerine bağlı kalarak bu antlaşmanın bereketinden, hayrından, iyiliğinden, güzelliğinden istifade etmeniz gerekiyordu. Buna riayet etmeyerek yeminlerinizi bozarsanız kadının bu haline benzersiniz diyor. Artık Allahü Teala da yeminlerinize sadakat göstermediğiniz için size herhangi bir hayır ve bir bereket tabir buyurmaz diyor. Bazı müfessirlere göre mücahit ve ferra gibi müfessirler de burada öyle bir kadın olması zorunluluğu yoktur. Hatta yoktur diyorlar. Cenab-ı Allah bir örnek bir temsil olmak üzere bunu anlatıyor. Ki konu daha iyi anlaşılsın diye. İster böyle bir kadın olsun, ister olmasın. Önemli olan bu örneğin gerçekten e, aklı başında hiçbir kimsenin bu olumsuz örnek gibi olmak istemediğidir. Hakikat bu. Ve dediğimiz gibi misallerle maksadı anlatmak Kur'an-ı Kerim'in yöntemlerinden birisidir. İslam alimleri, müfessirler bilhassa. Bu hususları çok iyi yakalamışlar, idrak etmişler ve hatta Kur'an-ı Kerim'deki temsiller veya misaller örneklendirmeler üzerine müstakil kitaplar yazmışlar. Bununla da yetinmeyerek bazı alimler hadisteki misalleri dahi almışlar ve hadisteki misallere dair kitaplar da yazılmıştır. Bu bakımdan yani şunu söylemek istiyorum. bizim kadar geçmişini bilmeyen hatta biliyor farz edilen kimseler arasından bazıları geçmişini hor kullanan kötü miras yedi galiba gelmemiş. İnsanımız zannediyor ki Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayet-i kerimesini he, bildiği bir miktar Arapçayla anlasa ve ondan sonra kafasını estiği gibi bu ayet-i kerimeler üzerinde ahkam kesse kendisine yeter. Bunun dışında bunların önce yapılmış çalışmalarmış Hz. Ebubekir'den söyleyeyim, günümüze kadar İslam animlerin büyükleri ve Yetkinleri, büyüklük şahslarından gelmiyor, ilmi yetkinlikten geliyor. Yetkinliklerini bir kere atacak, anlamaya Maya kalkışacak. Tarihte böyle bir ifadelerinde ise cahillik ve geri zekallık oranı var mı? İnanın bu gibi kimseler farkında mıdırlar bilmiyorum ama dünyada kültüre karşı yapılmış birkaç hareket vardır. Onlara benziyor veya onlardan daha şiddetlidirler bunlar ki. Daha ahmakçadır veya. Söz meclisten dışarı. Nedir bu hareketler? Bir Moğolların hareketi. Moğollar ne yaptılar? İslam tarihi kitapları yazıyor. Bağdat'ı istila ettiler. Bu Bağdat'ın kaderidir her nedense. Bağdat'ı istila ettiler. Kütüphanelerini talan ettiler yakıp yıktılar. Yakamadıklarını Bağdat'ı ortadan bölen Dicle'ye attılar. Günlerce mürekkep renginde aktığı kitaplarında. İki Haçlılar Kudüs'ü istila ettiklerinde benzeri bir uygulama yaptılar. Bu o kadar büyük çaplı değildi. Ondan Önce veya aynı zaman yakın zamanlarda Endülüs'te Engizyon Mahkemesi'nin kararlarıyla kaçan Müslümanların bıraktıkları ne kadar kitap varsa toptan yakıldığı imha edildi. Bir diğeri Çin Komünistinde Mao devriminde Çin önceki kültürüne dair o zaman için zaten fazla bir şey yoktu da ne bulunursa yakıldı. Bir diğer kültür düşmanlığı hareketi Türkiye'deki harf inkılabı. Şimdi bu gibi kimselerin cinayetleri korkarım bu gibi cinayetlerden daha büyüktür. Çünkü bunlar İslam adına da bu işi üstelik yapıyorlar. Müslüman olarak senin gibi benim gibi konuşarak bu işleri yapıyorlar. Yarabbi bu ne gaflettir. Bundan daha büyük gaflet olamaz. Elin yavru bulduğu bir cam kırığına neredeyse taparcasına değer veriyor. Hadi onlar bize örnek değil. Ya Cenabı mı Allah? Kul in kuntum Allah fettebi'uni yu'hibbukumullah diyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun Allah da sizi sevsin. E kardeşim hadis yalandır şu durumudur yalanlar karışmış vesaire. O zaman hiç kusura bakma diyeceksin ona kardeşim. Bu ayet-i kerimeyi de bugün uygulama şansımız yok. Eğer senin dediğin gibi hadislere ki abuk bir iddia, ilmi hiçbir tarafı yok. Hadislere hiç güvenmeyeceksen Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeyi sırf Efendime söyleyeyim peygamberin vefatından sonra 60 yıl kadar yaşayacak son sahabinin vefatı itibariyle. Hadi 70 yıl diyelim ki yok. Yaşayacak 70 yıllığına mı indirdi diye ayet-i kerimenin bu bölümünü. Hani Kur'an kıyamete kadar gelmiş bir kitaptı sen böyle demiyor musun? Ben de böyle diyorum. O zaman ben sana soruyorum. Cenab-ı Peygamber neye dayanarak daha doğrusu Cenab-ı Peygamber'e allah Teala emir veriyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun Allah da sizi sevecek. Ha? O zaman bizim Allah'ı sevme şansımız da kalmadı. Allah tarafından sevilme şansımız da yok. E niye Müslümanız kardeşim? Ya bunlar o kadar ahmak. Yok sünnete gerek yok. Yok geçmiş kültürümüzü bir kenara atacağız. Yok yanılmışlar yok yanılmamışlar. Ya yanılmışlarsa yanılsınlar ne olacak? Yanılmış olduklarını bilecek kadar söyleyebiliyoruz ya. Yanıldığını söyleyebilecek kadar bu işi biliyoruz ya. Bu büyük bir nimet. Uydurma hadis var. Nereden biliyorsun uydurma hadis olduğunu? Hadis üzerinde çalışanların söylediklerinden. Değil mi? Aynı çalışanlar bu hadisler de sahiptir diyor. Niye hadis uydurmadır dedikleri zaman kabul ediyorsun? Sağlamdır dedikleri zaman kabul etmiyorsun? Ya ikisini de kabul etme. Ya ikisini de kabul et. Deve kuşu musun sen ya? İşine geldiği zaman deve olacak. işine gelmediği zaman uça, uç, uçmuyorum diye diyecek. Kuş olacak. Kuşa geldiği zaman kuş olacak. İşine geldiği zaman deve olacak. Böyle şey olmaz. Deveysen develik yap. Kuşsan kuşluk yap. İki arada bir tane olmaz. Şimdi onun için... Mümin sözleri, oradan geldik onu anlatmaya çalıştık, sözleri hakka batıla karıştırmak suretiyle istediği gibi kaçamak noktası aramak için kullanmayacak. Biriniz diğerinden daha kuvvetli olsun diye sözlerinizi bozmayın, muhatabının hitabının manalarından bir tanesi de budur. İşte meselelerin en büyük sırrı burada. Muhakkak Allah veya Allah ancak bununla sizi imtihan ediyor. Verdiğiniz ahitlere riayet etmek bir imtihandır. Bununla imtihan ediliyorsunuz. Her şey imtihan, hayatın sırrı imtihan. Ona dikkat etmek وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Ve kıyamet gününde de hakkında anlaşmazlığa düştüğün hususları size geniş geniş açıklayacak. Ayet-i ile alakalı biraz daha birkaç söz daha açıklamada bulunacağız inşallah ama bir sizi biraz dinlendirelim ondan sonra devam ederiz.